Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle Herkam Radyo'ya günlük karşılığınız problemleri iletirseniz, aile hayatıyla ilgili, ticaretle alakalı ve diğer günlük karşılaştan problemlerle ilgili, ibadetlerle ilgili olur, namaz, oruç, hal, zekatla ilgili ulaştırırsanız, e-mail atarak özellikle. E, bize yazılı olarak sorular ulaşırsa burada müzakere etme imkanımız olabilir. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, tane ile satılan gıda ürünlerinde tartı sırasında ufak hatalar yapılmasının durumu nedir diye sormuş. Şimdi e, tabi bu şeylerde örf de önemli ama dikkat ederek tartarken tartıda eksiklik yapmamak. Günümüzde hatta Artmadan yetmez diye bir ifade vardır halk arasında. Yani azıcık mesela bir kilogram pirinç alıyorsanız onu 3-5 gram belki 10 grama kadar bir fazlalık genelde koyarlar şeyler esnaf. Bir kilogramın altında görünürse 900-950 gramda kaldı mesela. Bir kilograma çıkmadı. Dolayısıyla orada bir eksiklik olduğu belli. Bu yüzden eksik olmamak üzere en azından gramı tamamlayıp gramın üzerinde 3-5-10 grama kadar belki bir fazlalığı genelde esnaf dikkat etmeye çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla. Fakat bunu bilerek başka hileli yollarla 800 gram mal koyduğu halde onu 1 kilogram gösterecek gibi terazide hile varsa o başka. Yani hile yapan bizden değildir, benim ümmetimden değildir buyurmuş Allah'ın Resulü bir hadis-i şeriflerinde. Olayı şöyle cereyan etmiş. Yani bu hadis-i şerifin söylenmesine sebep olan olayda Peygamberimiz pazar yerinde bir buğday tüccarının rivayete göre buğdayına gözü takılmış. Dolayısıyla acaba üstüyle altı bir mi diye elini daldırmış Peygamberimiz. Buğdayın iç kısmına bakmış. İç kısmı değişik ve ıslak. Dışarısı kuru buğday, içi ıslak. Tabii belki Allah Resulü yağmur yağdığını falan biliyordu olabilir. Yani ıslaklık oldu, üzerine kuru buğday mı yayıldı diye de olabilir. Dışı kuru olan o buğdayın satışı alakalı bu hadis-i şerifi buyurmuş. Demiş buğdayın neyse müşteriye onu göstermen lazımdı. Önüyle arkasının malının biri olması lazım. Şimdi sen burada buğdayı tartarken yaş olan buğdayları arkadan tabii hemen altı yaş dolduracaksın müşterinin kaplarına. Tabii ki ağır çekecek. Yani orada atıyorum 50 kilogram mesela buğday varsa ıslandığı zaman 60 kiloya çıkıyor tabii ki. Oraya kilolarca su yağmur yağarken ıslak hale onu getiriyor. Üzerine de kuru buğdayı yayıyorsunuz. Tabii ki satarken el çabukluğuyla bunu müşterinin çuvalına diyelim kaplarına doldururken ıslaklık fark edilmeksizin konacak Orası çöl iklimi zaten belki 1-2 saat 3 saat sonra o kaplarda ya da çuvallarda tekrar kurur o buğday ama 10 kilo eksilecek dikkat edirse. 60 kilo tartan buğday 3-5 saat sonra belki 50 kiloya düşecek. 10 kilo fazlalıktan para aldınız mesela. Peygamberimiz bunu fark etmiş. Meniga Şerif'le minna buyurmuş ki ile yapan bizden değildir. Dolayısıyla günümüzde de önünün arkasının biri olması. Pazar çok rastlanır bu gibi durumlara. Domates önde çok düzgünleri koyarlar. Arkada çürük, çarık bir küçüklü olanlar vardır. Siz bir iki kilo domates istediğiniz zaman arkadan bir iki önden alsalar bile bir iki tane üç tane arkadan öbür çürük olanlardan zayıf olan domateslerden doldururlar mesela. Siz ona razı değilsiniz. Önde olan örnekleri gördünüz. Ona göre para ödüyorsunuz. Burada da hile var bakınız. Yani aslında önün arkasını harmanlayıp ortalamayı müşteriye göstermesi asıldır satıcıların fiyatını da ona göre koyması gerekecektir. Ama önünü birer birer en düzgün domatesleri dizerek fiyatı ona göre yüksek koyup işte bu kalitede ben domates satıyorum imajını verip arkadan ikinci üçüncü kalite domateslere doldursak müşteri eksik veriyoruz demektir. Kilosu 3 liraysa belki biz iki buçuk liralık Domates vermiş durumdayız. Belki 2 liralık verdik hatta kalite bakımından ama 3 lira para aldık. İşte bütün bunlar dolayısıyla eksikli olan bir malı eksiksiz gösterip müşteriyi aldatmak anlamlarına geliyor. Böyle bir durumda akşamlara kadar olan satışlarda tabii ki müşteriye bazen malı met etmelerde, müşteriyi ikna etmelerde ilaveli konuşmalar da oluyor. Ve müşteri etki altında kalıyor. Almayı düşünmediği malı aldığı da oluyor bazen satıcı tarafından ikna edilerek diyelim, ilaveli sözlerle. Bazen yalan da karışıyor. İşte buna benzer durumlarla esnaf sürekli karşılaştığı için Allah'ın Resulü şöyle bir tavsiyede bulunmuş bir esnaf grubuna. İnnel bey'a yahdurul lagv vel hılfu feşevi bi sadaka buyurmuş. Şüphesiz alışverişlere demiş Peygamberimiz. Yahduruhul lagv vel hılfu lagviyat boş söz. Müşteri kandırmak, ikna etmek için. Ondan sonra el yalan yere yemin çokça girer farkında olmadan olarak. Hatta bir rivayete el kizbi de var ama bazı rivayetlerde çünkü peygamberimiz yalana izin vermez. Asıl yaygın olan rivayetlerde yalan yok. Yani yalan gider demiyor peygamberimiz. Sadece lagviyat, boş söz, ilaveli konuşmalar müşteriyi ikna etmek için ondan sonra yalan yemin vallahi şöyle, vallahi kurtarmaz vallahi zarar ederim gibi sözler çokça karışır. Bunu bir hübissadakati sadakalarınızı telafi ediniz. Yani bu niyetle kazancınızdan fakir fukaraya bir şeyler verin, sadaka verin. Bu şekilde müşterilere ilaveli konuşmalar, yalan yere yemin gibi onu ikna etmek için yapılan ilave sözler sebebiyle vebalinizi ortadan kaldırmak için tevbe anlamında fakire tasaddukta bulunun. Yani Allah'a dua etmek yerine burada sadaka verip bunu telafi edin. Çünkü konu malla alakalı. Malla ilgili olan konuların çözümü, tevbesi malla alakalı ilgili olmalıdır. Azıcık canımızı acıtmalıdır. Cebimize dokunmalıdır ki tevbe işe yarasın. Sadece sözlü olarak Ya Rabbi ne olur bugün bazı yalanlar söyledim ya da müşteriyi ikna etmek için ilaveyle konuşmalar yaptım ama bundan dolayı beni mağfiret et diye dua etmek yerine o gün akşam üzeri o 20-30-40 lira 50 lira neyse pazar yerinden ayrılırken bakıyoruz bir fakir orada efendim çer çöp arasından yiyecekler almaya çalışıyor mesela. Çok oluyor bunlar. Yani akşama kadar esnafın tüccarın o sent pazarlarında sattığı domates, biber, bamiye vesaire şeylerden arta kalanlar çürük olanlar neyse artanlar çöpe atılırken akşam üzeri gelip o çöplerden bir şeyler bulabilir miyim diye poşetlerle evine bir şeyler götürmek için oraya giren fakir insanlar oluyor. Ve bunların kesin ihtiyaç içinde olduğu belli. İşte onlara elimizdeki gıda maddelerinden ihtiyacı kadar bir poşet paket veriversek veya 40-50 lira para cebine versek onunla ihtiyaçlarını görmesi için diğer henüz kapatmayan esnaftan ihtiyacı olan gıdaları alması için imkan veriversek işte o günkü tevbemiz bu sadaka ile telafi olmuş olur. Dille tevbe etmek yerine cebimizdeki parayla tevbe etmiş oluruz. Sanki hadis-i şerifte bu tavsiye edilmiş görünüyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor hak ettiğimiz ücreti borçlu veya kefili ödeme gücüne sahip olduğu halde ödemiyor. Ne yapılması gerekir demiş. Şimdi bir defa imkanı olduğu halde güce sahip olduğu halde diyor kardeşimiz. Bunu isteme hakkımız var. Zorla almaya çalışma hakkımız var. Zorla almak derken de İslam alimleri tabii ki meşru yolla almayı kastetmişler. Yani gece onun mağazasına baskın yapayım, alacağım kadar malı çalayım, alıp götüreyim şeklinde olmamalıdır. Veya pazar yerinde onun malına bir iki silahlı adamla gideyim, mallarından alacağım kadar kısmını zorla alayım dememek lazım. Ancak bunun usulüne göre Nasıl yaparız? icra yoluyla. O duruma geldiyse, ya imkanları olduğu halde ödemediği belliyse icraya gideriz. Mahkeme yoluyla, icracı marifetiyle malına, arabasına, deposundaki malına el koyarız, koydururuz. Satımını sağlarız ve oradan paramızı alırız. Artarsa artan da yine e, o borçluya ait olmak üzere sonuçlanmış olur. Yani tavsiye edilen bu. Doğrudan doğruya. Yalnız... Bazı alimler şunu söylemişler mesela bir kimse demişler 6 ay kira ödememiş bize mesela bin lira kirası vardı evimizin 6 ay süre hiç kira ödemedi kiracı altı bin lira alacağımız var bir gün bir geliyoruz ki evi boşaltıyor nereye gidecek belli değil hangi şehre nereye gidecek bilmiyoruz evden ayrıldığında da altı bin lirayı alma imkanımız kalmayacak İşte orada diyor İslam işte alimleri onun malını el konabilir ev eşyaları henüz oradan ayrılmadan tabi burada hemen yapılacak olan kanaatimizce ya şu yine de bunu karakol vasıtasıyla icra eliyle orada haczettirme yoluyla acele olarak yapmakta fayda var çünkü günümüzde biliyorsunuz hemen telefon ettiğimiz zaman 5-10 dakika içinde en yakın karakoldan polis bizim çağırdığımız yere gelebiliyor buna benzer imkanlar da var buna benzer yollarla hulasa bu malları kaçırmasına engel olma hakkımız olabilir. Yani buna benzer olası İslam'a göre de bunu bu şekilde çözme imkanı var. Bugünkü kanunlara göre de zaten benzer kolaylıklar gösterilmiş. Önemli olan karşı tarafın su istimalini kötüye kullanmasını bizim iyi niyetimizi önlemektir. Ve bunu İslam'a göre de yapabiliriz. ...veya kefili ödeme yüzüne sahip... ...kefilden de aynı şey olabilir... ...yani kefilden de böyle bir alacağı... ...talep edebiliyoruz... ...asıl alacaklıdan almaya çalışıyoruz... ...onundan alamazsak bu defa kefili de... ...bildiğimiz gibi devrede sayılıyor... ...ondan da zorla alabiliriz... ...kefil daha sonra tabi ki asile rücu eder... ...asilden ödediği parayı... ...kefil alma hakkına sahip... ...başka bir kardeşimiz... ...ödeme planı ile diyor... ...yıllık %5.5 oranında... ...sizden talep ediyor burada paranın size değil de direkt üreticiye ödenmesi murabaya benzer mi demiş. Yani doğrudan doğruya size para vermek yerine diyelim 100 bin liraya dair alacaksınız. Akrabanızın birisinde parası var. Size diyor ben 100 bin lira vereyim yıllık %5,5 üzerinden bunu 105.500 bin lira olarak bana ödersin diyor mesela. Bunun yerine diyor para üzerine konuşmak yerine doğrudan doğruya Mal sahibine bunu ödeyerek murabaha yapsak olur mu? Bu olabilir aslında. Mesela mal sahibine götürüp 100 bin lirayı ödediniz. Tabii ki satın alan müşteriyle, akrabanız var müşteriyle sözleşme yaptınız. Ben bu evi 100 bin liraya alıyorum. Bir yıl sonra ödenmek üzere sana 105 bin 500 liraya veya 106, 106 bin veya 110 bin lira neyse. 110 bin liraya devrediyorum dediniz peşin aldınız, vadeli devrettiniz. Buna benzer sağlam bir sözleşme yapmak gerekir. Bu sözleşmeye dayanarak tabi alacaklı olan kişi 110 bin lirayı alırken devrettiği dairenin parasını almış olur. 100 bin lira verip, 10 bin lira faiz ile geri tahsilat yapmak yerine alıp devrettiği dairenin parasını tahsil etmiş olur. Buna muraba diyoruz. Yani buna benzer bir sağlam yolla bir kardeşimizin ev almasını, araba almasını temin ettiğimiz zaman sağlam sözleşme yaparsak, şu anda faizsiz bankanın yaptığını aslında ferdi olarak yapmış oluruz. Fakat bunu tabii ki faizli tefecili gibi suistimal ederek ileriye de götürmemek lazım. Başka bir kardeşimiz hocam da İslam'da ker oranı uygulaması nasıl olmalıdır? Bunun bir sınır var mıdır? Örneğin 10 Türk liraya alınan bir mal 100 Türk liraya satılabilir mi diye sormuş. İslam'da kar oranı dondurulmamış aslında. Yani sadece %10, %5, %20 neyse kar edilebilir. Onun üzerinde kar eklenemez şeklinde kesin bir sınırlama getirilmemiş. Hangi ölçü getirilmiş peki? Arz ve talep dengesine göre oluşan fiyatlar ölçü alınmış. Piyasanın belirlediği kendiliğinden oluşan fiyatlar İslam'da genel olarak ölçü alınmış. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mesela nar koyma yoluna gitmemiş. Bazı sahabeler mal darlığı olduğu zamanlarda fiyatlar yükselince peygamberimize başvurmuşlar. yasa sa'ir demişler. Bize nar koy. Yani buğday kaç alınır, kaça satılır. Hurma kaç alınır, kaç satılır. Kumaş kaçsa alınır, kaç Ne kadar kar edilir. Bunu belirleyin, o fiyat üzerinden satalım ve çoluk çocuğumuza şüpheli kazanç götürmeyelim demişler. Peygamberimiz bunu kabul etmemiş. Bir defasında beni Edullah'a buyurmuş. "Belki bu konuda Allah'a dua ederim." demiş. "Piyasaya bol mal gelsin, fiyatlar istikrar olsun. Yağmurlar yağsın efendim tarım ürünleri, gıda maddeleri çoğalsın, fiyatlar dengesini bulsun." buyurmuş. Başka bir defasında "Belli havyakfuzu ve erfe" buyurmuş. "Bek fiyatları yükselten ve düşüren Allah'tır. Bu bir imtihandır" manasında. Kısaca fiyatlara müdahale etmek istemediğini nar koyma yoluna gitmeyeceğini bildirmiş. Başka bir defasında da yine sahabelerin başvurması üzerine son sözünü söylemiş Peygamberimiz ve fiyatlara müdahale etmek istemediğini ve kesinlikle şu kadar kar edilir, bundan fazla edilemez manasında bir sınırlama getirmek istemediğini açıkça ifade buyurmuş. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَّعِرُ الْكَابِدُ Raziku ve وَاِنِّ الْاَرْجُوا اَنَلْكَ وَلَيْسَهَا دُمُكُمْ يَطْلُمُ لِبِمْ اَزْمَةِ ف۪ي دَمِنْ وَلَا malin hadis-i şerifinde şüphesiz fiyat koyan, darlık meydana getiren, bolluk veren Allah, rızkı veren Allah'tır. Ben mal ve can konusunda fiyatlara müdahale ederek bir haksızlık yapmaktan dolayı yarın Rabbimin beni benden hesap sormasından korkarım buyurmuş. Rabbıma bu şekilde kavuşmak istemem buyurmuş. Dolayısıyla fiyatlara müdahale etmek istemediğini Peygamberimiz ifade buyurmuş. Bu yüzden Piyasada karaborsallık olmamak kaydı, yalan ve hile girmemek, takım manipülasyonlar, haksız kazanç, yalan ve hile falan girmemek üzere kendiliğinden dürüst bir piyasada oluşan fiyatlar esas alınmış. Bunun içindeki kar %10 olur, %20 olur. Çok çok ucuza mal eden %40 kere eder, %160 kere edebilir. Dış ülkelerden ithalat yoluyla çok çok ucuza getirdiği maldan %100, %300, %500 kar edebilir. Bunu yapabildiyse ki kaç kişi yapabilir bunu? Buradaki fiyatı neyse o malın o fiyatı üzerinden satma hakkı söz konusu olur. İslam'da böyle bir serbest piyasa ekonomisinin esas alındığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bunun örnekleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir hayli vardır. Aynı gün içinde iki kat fiyatına %100 ilaveli fiyata satılan Mal örneği Allah Resulü'nün kendi bir muamelesinde şöyle ceryan etmiştir. Allah Resulü sahabelerden birine bir gün, kurban bayramı öncesinde olması lazım. Bir dinar altın lira vermiş. ki 4 gram altındır. Yani bugünkü aşağı yukarı 350-400 lira gibi bir para. Bugünkü Türk lirasıyla. Pazar yerinden demiş bana bir kurbanlık koç ver. Bu sahabe pazar yerine gitmiş sabahtan. Hayvan fiyatlarını izleyen bir sahabe bakmış kabillerden şey, çok hayvan gelmiş pazar yerine Medine'de bakmış bir dinar altına iki kurbanlık koç alınabilecek. 2 tane almış. Peygamberimiz bir tane al dediği halde iki tane almış ucuz bulduğu için. Günümüzde de dikkat edilirse 200 liraya bazı ülkelerde Afrika'da birçok yerlerde 80 dolara kurbanlık hayvan alınabiliyor. Koyun cinsi hayvanlar alınabiliyor. Peygamberimiz zamanında da demek ki bir dinara iki hayvan alınabiliyor. Neyse bunları bir gölgeye bağlamış bu sahabe. Kendisi işleriyle meşgul olmuş. Öğlen ikindi derken akşam üzeri kabile çekilmeye başlamış. Hayvanlarını, artanların alıp götürmeye. Pazar yerinde hayvan azalmış. Fakat yük fiyatta yükselmeye başlamış. En yani akşam üzeri gelenler ile ertesi sabah için kurban bulundurmak isteyenler fiyatları yükseltmeye başlamış. Fiyat tam iki katına çıkmış. Bakmış bu sahabe bir dinara bir kurbanlık koç alınabilecek duruma gelmiş. Demiş Allah Resulü benden bir kurbanlık koç istedi. Birini satayım bari. Tutmuş bir tanesini bir dinara satmış. Koç yedeğinde bir dinarı peygamberimize getirmiş. Allah Resulü ben sana zaten bir dinar vermiştim. Nasıl oldu falan deyince ya Resulü sabahtan demiş hayvanlar ucuzdu. İki tane aldım akşam üzere demiş. Birini bir dinara sattım. Bir rivayette Allah Resulü çok bereketli alışveriş yapmışsın hayırlı olsun demiş. Bir rivayette bu bir dinarı cebine koymadan Mahallede ihtiyaçlı biri varmış Götürün ona verin demiş Fakat ister Allah Resulü kendini alsın Bu bir dinarı ister bir fakire versin Bunu kabullenmiş görünüyor Eğer aynı günün içinde Yüzde yüz kar etmek bir maldan Caiz olmasaydı Allah Resulü bunu geri göndermesi lazımdı Bu derece olmaz bir haksızlık olmuş Götür bu hayvanı geri Veya parayı kimden aldıysan Geri ver denkleştir anlamında Müdahale etmesi gerekirdi. Müdahale etmemesi serbest piyasa ekonomisine Allah Resulü'nün kapı açtığı anlamına gelir demiş İslam alimleri, fakirleri. Ve bu da bize bir fikir veriyor. Bu bir piyasadaki kendine olacağın fiyatlar esas alınır ama eğer bunun dışına çıkılırsa tabii ki İslam alimleri bir takım ölçülerde getirmiş. Mesela Allah Resulü kara borsacılık yoluyla fiyatların yükseltilmesi yoluna gidilirse hemen ona müdahale etmiş ve ihtekâr eden âmen febâ ondan sonra semmet hasâteküm sadakatuhu kefâraten ihtikâri hadisinde kim ihtikar eder yapar bir gıda maddesini 40 gün süreyle karaborsaya çeker sırf bağlansın diye piyasaya sürmezse ondan sonra fikir değiştirip bunları fakirlere tasadduk etse bedava lem teküm sadakatuhu kefâraten ihtikâri bu sadakası İhtikanın kefaret bile olmaz buyurulmuş. Yani girdiği günaha bile karşılamaz anlamında. Hem yani dolayısıyla buna benzer tedbirler tabii ki alınmış. Dürüst bir piyasada, yalan ve hilenin girmediği, karaborsanın olmadığı, tekelcinin olmadığı bir piyasada e, oluşan karlar esas alınmış. Ben yani kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sohbetimize devam ediyoruz. Bir kardeşimiz bir malın diyor ödemesi karalaştırılan vadeden daha ileri bir tarihe ödenirse hükmü ne olur diyor. Şimdi elbette haksızlık meydana gelmeye başlar. Yani biz e, şu tarihte ödeyeceğim diye söz verdiysek o tarihte ödenmesi asıldır. Ondan sonraki gecikmeler yalnız şu var. Mesela Karizahsen ile ilgili olarak Allah Resulü'nün şöyle bir hadiste varit olmuş. Birincisine ödünç verdik. Şimdi ödünç karca sen niçin verilir? İhtiyaç sebebiyle. Kardeşimiz dara düşmüş, düğün yapacak. Ev alıyor, araba Neyse ee, zaruri anlamda ihtiyacı olduğu belli. Ona biz bin dolar para verdik diyelim mesela. İşte bu para bana üç ay lazım değil dedik. Düğünü yaptı. Bu para şeyden istifade etti falan. Ondan sonra 3 e, aydan sonra geldi. Efendim, biz 3 ay diye konuşmuştuk ama ki Hanefi mezhebinde gerçi e, bu süre bağlayıcı değil. Yani Karzahsen'de e, ödünç veren kişi eğer kendi ihtiyacı olursa süreyi beklemeden hemen isteyebilir. 3 ay bana lazım değil dedik ama bir hafta sonra hakikaten sıkıntıya düştük. Acil para ihtiyacımız var. Başkalarının ödünç para istemek yerine kendi alacağımız var. Ödünç vermişiz, onu isteyebiliyoruz Hanefi mezhebine göre. Kaçtı diğer mezhep manikilerde süre bağlayıcıdır demişler. Aynen alışverişlerde olduğu gibi, vadeli satışlarda olduğu gibi, karzasende de süre bağlayıcıdır. Üç ay dolmadan o bin lira, bin dolar geri istenemez demiş. Diğer mezheplerde bu görüş var. Fakat bizim Hanefilerde süre bağlayıcıdır. Erken istenebilir. Ancak daha sonraya kalmadan. 3 ay sonra geliyor. Ya kusura bakmayın diyor. Henüz toparlayamadık. İşte mahsul var. Onu hasat etmemiz lazım. Hasat edince, satınca elimize para geçecek. Ancak o zaman ödeyebilir mi anlamda bizden süre istiyor. İşte Allah'ın Resulü e, o süreden sonra diyor bizim müsaade etmemiz kardeşimize yeniden yeni süreler vermemiz halinde her gün için sanki ona yeniden 1000 dolar vermişiz gibi Sadaka ecirci katlanarak devam eder buyuruyor. Yani bir defa e, normal sadakaya göre karzasen 18 kat fazla ecir meydana getirdi. Başka bir hadis şerif var. Yani birisine bin dolar diyelim hediye ettik. Bir yetime öksüz evlenirken yardımımız olsun diye. Bin dolar sadaka verdik meselesi. Yani yardım ettik. Geri almamak üzere. Bundan bir sevap elde ettik. Bunu öyle değil de, karşı taraf ödünç olarak istedi bizden. Biz de karzahsen ödünç olarak verdik. Bir sadaka ezri yerine 18 kat sadaka ezri. Karzahsen kazandırı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada karzı hasene teşvik olduğu belli. Ayrıca günü geldiğinde biz müsaade edersek borçluya, bunun geri geri atmasına şu üç gün, beş gün, on gün İzin verirsek her gün hiç, sanki yeni baştan karzasen olarak vermişiz gibi sadık ezi kazanmaya devam eder buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Yani buna benzer hulasa. Buralara teşvikler var. Fakat mümkün oldukça elbette karşı tarafında bunu geciktirmeden geri vermeye çalışması, çabalaması da gerekir. Başka bir kardeşimiz üretici olarak diyor piyasaya kaliteli mal sürüyoruz. Ancak sattığımız esnaf esnaf müşteri böyle talep ediyor diyerek daha düşük kaliteli ve ucuz maliyetli mal istiyor. Biz burada düzgün mal üretip satarken zorluk çekiyoruz. Bu zorluklara karşı ne tür satış yolları aramalıyız diyor. Şimdi kaliteli mal piyasaya sürüyorsak tabii ki fiyat kaliteliye göre olur. Eğer kalitesiz ikinci kalite, üçüncü kalite ya da defolu mal diyorlar mesela günümüze. Piyasaya defolu mal sürüyorsak fiyat ona göre olacaktır. Ama bunu e, müşte, e, bizim müşterimizin satarken kendi müşterilerine belirtmesi lazım. Yani bu defolu maldır mesela. İkinci kalite maldır manasında. Şimdi bunu birinci kalite malmış gibi gösterir. Ve fiyatını da birinci kalite mal fiyatından alırsa o da tabii ki aldatmacı olur. Yani burada açıklıkla bunun birinci eğer kalite, birinci kalite, ikinci kalite defolu mal, defosuz mal diye ayrılma imkanı varsa açıkça şey yazılması lazım. Defolu mal diye yazmak gerekir. Ya da ikinci kalite mal şeklinde ifade etmek gerekir ki müşteri aldanmasın. Bu anlamda e, müşterinin aldatılmasını e, zeminde hazırlamama gerekir. Başka bir kardeşimiz e, Müslümanların birikmiş paralarını finans kurumlarına değerlendirmeleri doğru mudur demiş. Olabilir. Yani başka türlü değerlendiremiyorsa kendisi ticaret falan yapmıyorsa tasarruf ettiği paraları finans kurumu havuzuna yıllık olarak yatırdığı zaman orada bunlar faizsiz yerlerde bir yıl süreyle işletiliyor bilindiği gibi. Bir yılın sonunda ne kadar gelir elde edilirse Basraflar düşüldükten sonra %20 kadarını finans kurumu alıyor emeğinin karşılığı olarak. %80 kadarını oraya para yatıranlara dağıtmış oluyor. Şu andaki uygulama bu şekilde cereyan ediyor. O yüzden e, faizsiz bankacılık e, sisteminde elimizdeki tasarrufları oraya yatırdığımız zaman piyasada bir hareketliğe de vesile oluyor. Ve meşru yoldan gelir sağlama imkanı da bulunuyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor Kur'an okumanın yasak olduğu günlerden sonra günümüzde bunca rahatlık içinde Kur'an öğren öğrenmeye gereken önemi veriyor muyuz diyor. Tabii bunlar şartlara bağlı. Gerçekten de e, Kur'an-ı Kerim e, öğrenme konusunda eskiye göre rahatlıklar oldu yaz dönemlerinde. Küçük çocuklar bile artık camilere giderek imam efendilerin nezaretinde Kur'an-ı Kerim öğrenebiliyor. Buna rağmen biz bunu ihmal ederek çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmesine fırsat, imkan sağlamazsak tabii ki vebalimiz olur. Yani bunu, bu serbestliği değerlendirme gerekir. Her halükarda yavrularımızın en azından namaz surelerini, namazı kılmalı kılacak kadar her şeyi, namazla ilgili bilgileri e, ergenlik çağından önce, namaz farz olmazdan önce öğrenmeleri gerekir. Ve bu anne baba üzerinde farz derecesinde e, ilgilenip öğretmeleri gereken, öğrenmelerine vesile olmaları gereken hususlardan birisidir. Başka bir kardeşimiz satıcı maddi olarak sıkışık olduğundan dolayı malın değerini bilerek düşük verebilirim demiş. Verebilir tabii ki. Yani malı zararına bir kimse satabilir. Yalnız verilen bilginin doğru olması gerekir. Malın diyelim normal rayis bedeli piyasa değeri 100 lira. Ee, sizin acele para ihtiyacınız var. Fiyat kırıyorsunuz. 80 liraya düşürüyorsunuz. %20, zararı. %20 indirimle satıyorsunuz yani. 100 lirayı 80 liraya düşürdünüz. Yalnız burada e, zararına satıyorum dersek orada yalana girmemek lazımdır. Yani bu malı ben 100 liraya aldım. 100 liraya satıyorum dersek Başa başa yani satış diyoruz buna. Caiz olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hiç kârsız bir mal aldığı söz konusu. Mesela Medine'ye hicret edecekleri sırada Hz. Ebu Bekir için iki tane deve satın almak üzere. Pazara giderken Peygamberimiz birisini benim için al demiş Hz. E. Yani o anda para da vermemiş Peygamberimiz. Belki hazır olmadığı için. Hz. Ebu Bekir gitmiş. Pazar yani iki adet deve almış getirmiş peygamberimizin bulunduğu yere Allah'ın Resulü e, kaçı aldın demeyi demiş e, karıyla ödemek istiyorum. Hazreti Bekir, ya sonra müsaade derseniz de benim hediyem olsun demiş. Yani bu hayvanın parasını almak istemiyorum. Peygamberimiz olmaz öyle şey demiş. Ben ödemek istiyorum. Sana ben yetki verdim. Benim adıma da bir deve al, hayvan al dedim. Siz ona istinaden bu hayvanı aldınız. Parasını ödemem lazım demiş peygamberimiz. Hazreti Bekir tekrar önemli değil almak istemiyorum dese de o zaman Vellini buyurmuş. Yani bu iki hayvandan birini bana tevliye başa baş fiyatla sahtı anlamına geliyor. Karsız yani. Kaça aldıysan o fiyat üzerinden bana devret demiş Peygamberimiz. Ve o fiyat üzerine ödeme yapmış rivayete göre. Hiç karsız. O yüzden hiç karsız satış caizdir ama bilgilerin doğru olması lazım. Bu malı yüz liraya aldım. 100 liraya satıyorum diyebiliriz. Sıkıştığım için, para ihtiyacım olduğundan veya bu mal modeli, modası, modeli geçmek üzere olduğundan neyse. E, ben bunu hiç yarışı satıyorum diyebiliriz. Ancak bunu söylerken, eğer 80 liraya aldığımız o malı 100 liraya aldık, 100 liraya satıyoruz dersek, dikkat edin ise 20 lira yalan yere zarar e, zarar etti ya da hiç kar etmediğimizi söylüyoruz. 20 lira kar ediyoruz. Ettiğimiz halde. Böyle bir alışveriş yapıldığını kabul edelim. Müşteri aldı malı, ayrıldı. Ama ondan sonra başka bir e, akrabası ya da tanıdığı olan mağazaya girdiğinde filanca yerden hiç karsız e, satış yapılıyor. Herkes kapışıyor malları. Ben de şu malı 100 liraya aldım dedi mesela. Omal elinde olan kişi baktı ki bu bunun dedi 80 lira alır 20 lira yüzde 20 kere etmiş bu karde arkadaşımız sana hiç kere etmediğini söylemiş yalan söylemiş dedi mesela bunu kesin öğrendiniz İşte ondan sonra tekrar geri dönerek iki hakkımız doğuyor arkadaş sen bana yalan söyledin. Bu malı 100 liraya aldım, 100 liraya sattım dedin ama 80 liraya aldığını ben öğrendim. Ya bana 20 liraya mı ver? 20 lira geri ver. A şıkkı, B şıkkı. Eğer bunu kabul etmiyorsan malını al, benim paramı geri ver. Diyebilir. Bu hakkı var. C şıkkına gelince bunu hiç öğrenemedi diyelim. Aldı evine gitti. Gömlekse gömleği giydi. Falan neyse. Konu kapandı mı? Acaba kapandı mı? Hayır. Melekler, o anda yalan yere 20 lira kar ettiği halde hiç kar etmiyorum derken yapılan o alışveriş kayda geçti, amel defterine işlendi bu. Yarın kıyamet gününde c şıkkı bu defa o satıcının karşısına çıkacak, haksız yere aldığı 20 liranın tabii ki hesabını verecek. Bu şekilde e, hulasa düşük verebilir ama verilen bilgilerin doğru olması lazımdır. Bilgiler doğru değilse biraz önce söylediğimiz ABC şıkları devreye girer. Alıcı ile ilgili haklar bu dünyada halledilemiyorsa, halledilmemişse daha doğrusu ahirete intikal eder ve bunlar zayi olmaz. Şu kul hakkı önemli. Başka bir kardeşimiz, Hocam da ticarette yalanın küçüğü büyüğü olur mu? Yalan söylemek bereketi azaltır mı? diye sormuş. Evet ticarette tabi yalan daha büyüğü yapılırsa çok daha büyük zararlar karşı tarafı vermek yoluyla tabii ki problem daha büyüyebilir. Yalan büyüğü derken. Fakat küçük menfaatler için yani vallahi şöyle, vallahi böyle, vallahi kurtarmaz, vallahi yani kar kalmıyor halbuki kalıyor. Mesela burada vallahi kar kalmıyor derken yani az kalıyor anlamında söylüyorum. Yani buna benzer esnek ifadeler var. Bunu daha önce de ifade ettik. Allah Resulü Aleyhisselam bir esnaf grubuna e, alışverişe karışmaması lazım ama buyurmuş peygamberimiz. Lagviyat karışır. Boş söz yani. Malı metetmeler, şeyler, ilaveler, malla alakalı. Ondan sonra e, yalan yere yeminler. Vallahi kurtarmaz, billahi kurtarmaz. Gerçek yemin değil, münakit yemin değil mesela bu. Yemin ediyorum ki diye çok azimli bir yemin olmadığı belli. Gerçi güzel. Bunlar lav yemini deniyor. Ee, karışır. Fesevvi bir sadakati. Bunu sadaka, sadakalığınızla telafi ediniz buyurmuş, buyurmuş Peygamber'in sellem Yani buna benzer ulasa küçüğü büyüğü olmaz ama ilaveli konuşmalarımız akşamlara kadar oluyorsa zaman zaman bu niyetle fakir fukarayı 3 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira neyse bir tasaddukta bulunmamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye ediliyor. Başka bir kardeşimiz e, sağlam ortaklık oluşturmak için neler yapılması gerekir demiş. Şimdi sağlam ortaklık bir defa ortaklığın yazıya dökülmesi. Şirket kurulacaksa yazıyla bu esasların belirlenmesi gerekir. Çünkü ayet-i kerimede müdayene ayetinde hesaplarla yerli denemeni eğer tedayenetüm bir deyin ilacını ile eceli müsemmen fektübü buyrulmuş. Ey iman edenler siz ileriye yönelik borç yükü altına girdiğiniz zaman, borçlandığınız zaman fektübü bunu yazıya bağlayınız diyor Cenab-ı Hak. Yaz, yazın. Eğer daha önemliyse ileride e, rehinden bahsediliyor. ki rehinden yani ipotekten bahsediliyor. Daha da aşağılarda iki de şahitten bahsedin. Şahit de bulundurun. Sözleşmeye şahitler demize atsın anlamında. Şimdi dolayısıyla e, bu şekildeki bütün borçlanmalarda günümüzdeki senet çek fektübüğüye giriyor. Ondan sonra daire alıyoruz. Arsa, arazi alıyoruz diyelim. Tapu belgesi mesela. Bizi ait oldu. Nasıl ispat edeceğiz? Şahidi her zaman bulmak mümkün olmaz. Şahidi her zaman güven de o derece olmayabilir. Ama yazılı belge, tapu kütükleri, tapu kaydı yazıya bağlamaktır. Noter senedi mesela, noterden senet yapmak. Trafik tescili diyelim, arabalarımızın, gemi tescilleri ve diğer yazılı belge olarak günümüzde neler e, resmi olarak yapılıyorsa, bunlar müdayene ayeti dediğimiz Bakara suresindeki Fektubuhu emrine girdiği belli. Şimdi dolayısıyla ee, bu gibi konularda e, iş sağlama bağlama bakımından şirket ortakları da muhakkak şirket ana sözleşmesi yapmalıdır. Ki günümüzde resmi 5 tane hüküm şahsiyete ait şirketin bildiğimiz gibi e, resmi gazetede yayınlanmak veya neyse resmi onların yayınlandığı yerlerde kayda geçmek suretle ticaret odası sizlerine diğer yerlerde kaydı bulunmak suretiyle resmi olarak kurulabiliyor Anonim şirket. kolektif komandit, limited ve kooperatif şirketlerinin resmi olarak yapılması gerektiğini biliyoruz. Diğer adi şirket dediğimiz iki üç kişi kendi arasında anlaşmış bir market açıverelim demiş, demişsiniz. Yine kendi aranızda oturarak üşenmeden 15-20 maddelik bu üç kişinin kurduğu şirket yüzer bin lira verdi. 300 bin lira sermaye koydunuz diyelim. Bir market açıyorsunuz. Üçümüz de burada çalışacağız. İşleri kendimiz yürüteceğiz diyebilirsiniz. İçinizden bir tanesi çalışacak, iki tanesinin başka işleri var mesela. Birisi öğretmen, birisi başka bir mesleği var, işi gücü var. Marketle uğraşamayacak mesela. Ama yüz bin lirayı koydu, eşit sermaye koydunuz. Bir tanesi işin başında organize edecek, o yürütecek. Anlaştınız. Bunu Hepsini yazmak lazım. Ondan sonra bu ee, işi yürütecek olana maaş takdir edebilirsiniz. Ayda 3000-4000 bin, bin lira neyse hakkı veya kardan pay da verebilirsiniz. Bir yıl sonra sayım yapılır. O günkü rayış bedeller üzerinden ana para ayrıldıktan sonra ne kadar kar e, meydana gelmişse masraflar düşüldükten sonra ...karın yüzde yirmisi senin olmak üzere... ...emeğinin karşılığı yüzde yirmi olacak... ...denebilir. Buna mudarebe... ayrıca mudarebe giriyor bakınız. Emek sermaye... ...ortaklığı gibi. Sizin adınıza... ...bu kardeşiniz... ...üçüncü ortak. Aynı zamanda... ...şirketi yönetecek, emeğini ortaya koyacak... ...ve ne kadar kar olursa... ...kardan yüzde yirmi O zaman yüzde yirminin... ...artması için olanca gücünü sarf eder. Sekiz saat mesai falan biter. Sabah namazdan sonra market açar. Akşam saat on on e kadar hareketli bir yerse orayı açık tutar. Neden? Çünkü maaşlı değil, kardan pay alma esasına göre orasını işletiyor. O da mesai anlayışını ortadan kaldırır. Ne kadar çok çalışırsa o kadar gelir artacak demektir. Aylara böldüğünüz zaman, 3 bin lira, 4 bin lira olan maaşını 6, 7, 8 bin liraya niye çıkarmayayım diye düşünecektir. Yani dolayısıyla buna benzer yollarla, e, ticareti teşvik etme diyelim yöntemleri var. O yüzden İmam-ı Azam ya da Hanefi mezhebi bu gibi şirketlerin yönetiminde mudarebeye ağırlık vermiş. Hele ortak kendisi olsun dışarıdan olsun o işi organize edecek olan emeği karşılığında kardan pay alırsa burada mesai anlayışı bitiyor. 8 saat mesai de bir şey siliniyor. Onun yerine ne kadar fazla çalışırsa Maaşı aylık e, alacağı ortalama geliri o kadar artacak anlamına geliyor. Ve o da teşvik edici oluyor. İşte buna benzer neler yapılacaksa, zarar olursa e, üç, herkes üçte birine katlanacak. Mesela bunu değiştiremiyorsunuz. Karın paylaşılması, yüzde yirmi emek karşılığı diyelim işletene verdiniz. Geride kalan yüzde sekseni üçe bölüyorsunuz ayrıca. O işleten kardeşiniz üçte bir sermaye koyduğu için aynı zamanda kardan da ayrıca üçte bir pay alacak buradaki üç kişinin ortak kuruş kurma durumuna göre yani bunun gibi hülasa şirketlerde her şeyden önce her şeyin işin başında yazılı hale getirilmesi bir şirket ana sözleşmesinin hazırlanması gerekiyor ileride şirket dağılacaksa hangi esaslara göre dağılacak ayrılacak onların bile madde haline getirilmesi lazım ki ileride ihtilaf çıkmasın. Başka bir kardeşimiz işimle ilgili mecbur kaldığım için faizi bankalardan kredi çekmeye zorunda kaldım. Bu para haram mıdır? diye sormuşum. Şimdi mecbur kaldığı için her nasılsa böyle bir krediyi kullanmış olan kardeşimiz. Kullanmış, iş bitmiş. Dolayısıyla ödemelerini de yapmış. Yapılacak olan şey tabii ki reel faiz olarak ne ödediyse 100 bin lira çektiğini kabul edelim. Bir yıl sonra bunu 115 bin lira olarak iade etti. Mesela. 15 bin lira fazlalık var. Şimdi bunun içinde %8,5-9 dolaylarında diğer kaybı var. Enflasyon dediğimiz. Bu 100 bin liranın içinde reel faiz %8,5-9'un üzerinde olandır. %12 ise 3 veya %3, %3 ya da üç buçuk dolaylarında, üç, üç bin beş yüz lira yani, reel faiz kısmı oluyor. Bunun fakirlere tasla etmesi tabii ki tavsiye edilir, işinden çıkması bakımından. Yani tamamı haram olduğu yerine, e, veintüptüm felekum rus, embalüküm ayeti kelimesi var bildiğimiz gibi, faiz ayetlerinin sonuna doğru. Eğer siz tevbe ederseniz, işi temizlemek isterseniz yani, olan olmuş, ben faizlikten vazgeçiyorum, ama olanı da temizlemek istiyorum dediğimiz zaman فَلَكْمْ رُوسِ اَمْوَالُكُمْ buyuruluyor ayet-i kerimede. Ana paranız sizindir. Ana paranız nedir? İşte enflasyon e, değeri kadar bir yıl sonraki dönemdeki paranızın değeri ana para oluyor. Onunla da ev almış durumdasınız diyelim. Ev aldıysanız veya bir mal aldınız. O malın değeri de zaten kendi içinde enflasyonla birlikte değerini koruyor koruyor demektir. Ayet-i kerimenin sonu şöyle bitiyor. Fele tazmı ve la tuzdemunu. Fele ve la ve la. böylece ne haksızlığa uğramış ne de haksızlık etmiş olmazsınız. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olmazsınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Ana parayı Demek ki bizim alıkoyma hakkımız var. O bize haram değil. Ancak faiz kısmı haram. O faiz kısmının da temizlenmesi söylediğimiz gibi ancak tasadduk yoluyla olabilir. Aldığımız faiz varsa bankanın her nasılsa diyelim ona biz yine reel faiz kısmını tasadduk ederek temizleme yoluna gidilebilir. Ayrıca tabii ki ilaveten tevbe etmek de gerekir. Bu tabii olmuş bitmiş e, işler için Bundan sonrası için ben almaya devam ediyorum demek tabii ki söz konusu olmaması lazım. Başka bir kardeşimiz akraba evliliğinde diyor evlenebilecek olan akrabaların sınırı ne kadar diye sormuş. Akraba evliliğinde. Şimdi bildiğimiz gibi sadece çevremizde ailemizde evlenebileceğimiz olan kimseler tabii kızlarımız ondan sonra kız kardeşlerimiz bunların ait i sayılmış gelinler var. Oğlumuzun hanımları, çocuklarımızın hanımları. Ondan sonra anne, annenin annesi, babanın annesi, anne ve niniler yukarıya doğru yani. Hala, teyze, erkek için söylüyoruz bunları, olmak üzere. Bu ana baba bir olur, baba bir olabilir, anne bir de olabilir. Yani anne ayrı olur, baba ayrı olabilir, fark etmez. Dolayısıyla bu sayılanlardan herhangi birisiyle evlenmek ebediyen haram kılırmış. Bunlarla yapılacak nikah hakti kelle mekün sayılıyor, batıl sayılıyor yani. Fakat bunların dışında kalanlarla evlenmek mümkünse tabii ki yakın akrabalarla evlenmek tavsiye edilmiyor. Günümüzde de zaten bildiğimiz gibi herhangi bir genetik problem varsa sülalede çocuklara, torunlara da geçmesi Tehlikesi sebebiyle yabancıyla uzaktan birileri evlenmek daha sağlıklı olmaya sebep olur deniyor. Peygamberimizin hadis-i şerifinde de var bu. Ee, uzaktan olan, uzak akraba ya da akraba olmayanlarla evlenin daha sağlıklı olursunuz gibi. Peygamberimizin tavsiyesine de var. Bugün tıp bilimi de benzer şeyler tavsiyelerde bulunuyor. Ama buna rağmen diyelim bu saydıklarımızın dışında olan, Tabi bu arada başkaları da var. Mesela süt kardeş diyelim, süt anne ve süt cihetinden olan akrabalar da aynen e, nesep akrabası gibi evlenemeyecek olanlar arasında. Yani akrabalık dediğimiz zaman demek ki e, hala ve teyzeye kadar, e, hanımlar için de e, dayı ve amcaya kadar uzanıyor. Tabi ana baba bir, baba bir, ana cihetinden, baba cihetinden olabilir bunlar fark etmez. E, ayrıca büyük amca, büyük dayı da olabilir. Onlar da haram kapsamındadır hanımlar için. Ve bunların dışındakiler e, eğer her nasılsa evlenildiyse nikah geçerli oluyor diyebiliyoruz. Zaten bugünkü kanunlarda da e, medeni hukuklarda, e, Türkiye gibi ülkelerde genel olarak bir iki isna dışında işte süt akrabalığı yok mesela medeni kanunda. E, önceleri konmuş da ilk medeni kanun Türkçe'ye tercüme edilince meclisten geçtiği dönemde aslında süt akrabalığı evlenme engeli arasında sayılmış. Fakat daha sonraki bir baskısında e, o fıkra çıkarılmış. Bu da ilginçtir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen e, Medeni Kanun kabul edilirken geçen ilk metinde süt akrabalığı da e, evlenme engelidir diye bir fıkra var ilgili maddede. Evlenme engelleri maddesi içinde bir fıkra var. Fakat e, 1928'lerde olması lazım. E, daha sonraki Latin harfleriyle olan baskıda bakıyorsun o madde çıkarılmış. Doğru yanlış cedvelinde yanlışlıkla eklenmiş gibi bir algı verilmiş. O şekilde düşürülmüş. Nasıl düşürüldüyse. Efendim burada sohbetim noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.